1292 numaralı konu İbni Abbas'ın eşabın Hazreti Peygamber'e az soru sormaları hakkındaki sözü Hazreti Peygamber'in ashabından daha hayırlı bir kavim görmedim onlar Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar sadece 13 soru sordular bu suallerin hepsi Kur'an'da vardır mesela senden yetimleri soruyorlar senden içki ve kumarı soruyorlar senden hayız hakkında soruyorlar senden ganimeti soruyorlar senden neyi infak edecekleri soruyorlar eşap ancak gerekli ve kararlı olan şeyleri soruyorlardı. Kabe'yi ilk tavaf eden meleklerdir. Hicr'eden Rükniye Yemani'ye kadar peygamberlerin kabirleri vardır. Herhangi bir peygamber kavminin eziyetlerine maruz kalınca çıkıp Kabe'ye gelir, orada ölünceye kadar Rabbine ibadet ederdi.